İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir hayal tacileri programıyla daha karşınızdayız. Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo.com.tr'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Suriye'de yaşanan gelişmelerin Türkiye-Suriye ilişkilerinin etkilerini, Türk dış politikasının etkilerini konuşacağız. İki tane stüdyo konuğumuz var. Ömer Şavaf, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Ammar Kurabi, merhaba. Merhaba. Evet, bugün iki konuğumuz Ömer Bey ile Türkçe Amar ile de Arapça konuşuyor olacağız ve bunu da Türkçe'ye çeviriyor olacağız. Hiç vakit kaybetmeden konuğumuza ve konumuza ve konuklarımıza geçelim. Ömer Bey sizle başlayalım. Suriye'deki son dönemdeki gelişmeleri bizler için bir toparlarsanız neler oluyor, nereden nereye gelindi? Tabi e, takip ediyorsak bu Arap Baharı başladıktan sonra 2011 e, yılın başlamasıyla birlikte... Tunus'tan Mısır'a sıçradı. Daha sonra Yemen'e, daha sonra Libya'ya ve e, aynı e, süreçte Suriye'de de başlamıştır. Süreç tabii yılların birikiminin e, sonucu oluşmuştur. Halk özlediği özgürlüğü, onurlu yaşamı beşine düşmüştür sukakları. Başlangıçta Suriye'de takip edenler için e, hatta bitmeyenler için hatırlatmak istiyorum. Süreç bir takım reformların isteği, bir takım daha düzgün bir yaşam getirecek yeni yasalar ve yeni değişimler isteğiye başlamıştır. Ancak bu masum halkın istekleri ateşlen ve ölümlen karşılan karşılandığından dolayı rejimlen daha farklı bir ayaklanma ve bir devrim neteliğini kazanmıştır. Bu devrim elevlendikçe, bu devrim daha hızlandıkça. Karşındaki tepki daha sert ve daha hızlı bir şekilde oluşmuştur rejimden. Maalesef özgürlük isteyen insanlar sokağa döküldüğü zaman Reform isteyen insanlar sokağa döküldüğü zaman Ateşle, kurşunla, tankla, tüfekle karşılanmıştır. Henüz dünyadan ciddi bir tepki oluşmamıştır Suriye'de yaşananlara. Ciddi bir tepki oluşmasını bekliyoruz. Bir an evvel oradaki yaşanan zulüm, oradaki yaşanan şiddet Durması öbür türlü Bu farklı yansımaları Olacak ve bütün bölge bölgesel Barışı tehdit edebilecek netekli Kazanabilir evet, e, Özellikle Hamada yaşayan olaylar Sizi ve ailenizi de etkiledi Bildiğimiz kadarıyla hani insanların canı yanıyor Yani Hamadaki yaşananlar e, Çok eskiye dayanıyor 1982'de katliamı hatırlatmak istiyorum Orada 35, 35 bin kişi e, Hayatını vermiştir Ve maalesef e, O ortamda o dönemde Dünyada yaşanan kobukluk, soğuk savaşın doğurduğu dengeler, oluşturduğu dengeler o rejime o zamanki kılıfını vermiştir. Ama dünya değişmiştir, enformasyon ortamı değişmiştir, bilgi ve haber dolaşımı daha hızlanmıştır. Şu anda tabii öyle şeylerin yaşanması söz konusu değildir diyorduk ama maalesef tekrar yaşandı dün. Akşam haberleri aldık e, Suriye'den tekrar tankları yerleştirmişler tebelere ve e, gelişi güzel e, şehir dövülüyor ve insanlar tekrar ölümle e, karşı karşıya geliyor. Evet maalesef böyle bir durum var. Şimdi Ammar Bey'e de sormak isteriz. hani e, Suriye'deki hareketin, rejimden rahatsız olan hareketin temel öncelikleri neler, temel hedefleri nelerdir? يعني ما هي الأهداف ال الأساسية للحركة السورية في سوريا؟ لل... بدايةً طبعا كانت السورة في سوريا تهدف يعني مطالبها بسيطة فقط كانت نادي بالإصلاحات والحرية يعني دوري باشلانقشتة أيقلان ما باشلانقشتة يانز أزغر لك وريفورم لطلبين سوقاك لها لكن مع ازدياد القتل ويعني وزدياد سيلان الدم في الشوارع وبشكل مقزز وعن قصد جعل الناس لا تقبل بأقل من إسقاط النظام rahatsız edici şekilde kanların akması ve insanların ölümü artmasıyla birlikte insanlar rejimi düşürmekten daha düşük bir sonuç kabul etmeleri artık imkansız. Fezaq nختasar al-ahdaf al-an bi-isqat hadha al-nizam bi-kull ab'adihi min al-ra'is wa hatta nizam al-amni wa al-iqtisadi wa al-hizb al-wahid. Özetilen şu andaki e, hedefler e, şöyle özetleyebiliriz. Yani e, bu rejimin başındaki e, Beşşar eset tabii e, çekilmesi, bu rejimin tamamen yıkılması tek parti yönetiminin ortadan kaldırılması şart haline gelmişti. وحالة المجريين إلى إلى Bütün suçluları e, gerekli e, mahkemelere e, gönderilmesi ve demokrat adalet üzerinde demokrasi ve adalet üzerinde e, kurulacak bir devletin e, yeniden yapılmak e, kurulması. peki e, Suriye'nin hani bu geçiş süreci içerisinde öncelikle şunu söyleyeyim hani yaşanan sürecin ne zaman sonuca ulaşmasını bekliyorsunuz ya e sonuca yönelik bir öngörünüz var mı e... yani yani هذا المسار الان اللي ابتدى yani شو الرؤية والتطلعات عندكم لنهاية أو هل عندكم تصور للمسار كم سيستغرق من الوقت يعني طبعا يعني الوقت لا أحد يعلم كم الوقت المعارضة السورية الآن تعمل على اختصار الوقت وتقليل الكل Zamanı e, tespit etmek e, imkansızdır şu anda ama e, bütün muhalefet kanatları şu anda el birliğiyle bu zamanı daha e, kısaltmak ve e, maliyeti mümkün olduğu kadar e, düşürmek için çalışıyor. Lakinin müteakket minu tamamen huwa anhu ana mu'min bi hatmiyet anna haza nizam eskutlamah hali acil ajlan kesin emin olduğum şey bu rejim bugün veya yarın mutlaka yıkılacaktır ve yok olacaktır. El mushkili anna ash-sha'b as-suriy al'an huwa wahdu yuqtal fi ash-shawari' la ahad yusa'idna hatta al'an nara bi ayyunina kayfa anna hatta ad-duwal al-'arabiyya la tuqaddim yad al-musa'ada hatta Turkia hatta al'an bada'a walakin bi-butu' alam faqat tanzur hatta idanat fi al-ummam lam Maalesef bugüne kadar halkın sokaklarda öldürülmesi ve eziyet görmesi ciddi bir tepkilen karşılanmamıştır. Özellikle Arap ülkeleri gereken tepkiyi göstermemiştir. Türkiye'de çok yavaş bir tepki göstermiştir ve yine yeterince kadar tavır koymamıştır. Maalesef uluslararası bu konularla ilgili uluslararası örgütler, yeterince bir e, hareket e, göstermemiştir. E, yavaş kalmıştır. Ve bu e, tabii ki e, bu çok ciddi maliyetler eee doğurmuştur. Ataqet en mantaqa azile amni ala alhudud asuriyye turkiyye wa hazr <gülüyor> jawwi fi yani izahet bu kısa sürede inanıyorum ki en kısa sürede bir güvenli bir bölge veya tampon bölgenin oluşturması ve nonfly zone dediğimiz yani uçuş yasağın uygulanması bu trajedinin bir an evvel bitmesine yardımcı olacaktır. Peki Ömer Bey siz ee, Suriye'nin dış ülkelerle, özellikle Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini bu süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz? Arap ülkelerinin bakışını daha Şimdi Bakteniz zaman Suriye'de maalesef bu rejim e, kurulduğundan beri iktidara geldiğinden beri 40 yıldır çok pragmatik pragmatist bir e, sistem uygulamıştır. Sonuç itibariyle şu anda baktığınız zaman dostu yok. Tek dostu e, algıla bir e, söyleyebileceğimiz e, söyleyebileceğimiz iki ülke. Yanına hala e, durmaktadır. Arap ülkelerinden bahsediyorum. Biri e, maalesef düşmüş e, Ali Abdullah Salih'in e, yönetimi Yemen'de ve Hizbullah güdümünde olan Lübnan'daki iktidar. İran'la bağları tabi çok farklı bir stratejik e, bağları vardır. O da ortak bir e, siyaset güttükleri için ve ortak bir e, düşünce ve e, tavır, e, ortak bir düşünce ve sistem uyguladıkları için onlar işbirliği sürüyor. Diğer Arab ülkeleri şu anda bu rejimden çektikleri çok büyük sıkıntılar oluşmuştur zaman zaman. Ama diğer ülkeler tabi ciddi tavırın göstermemesi ben bunu anlıyorum. Çünkü birçok ülke şu anda bölgede. Çok fazla demokrat, çok fazla ilerici Çok fazla adalet sistemine sahip ülkeler değildir Dolayısıyla biz fazla bir şey beklemiyorduk Ama insani yönünden baktığımız olay Sonuçta bu insanlar Suriye'de ölen insanlar Sokakta ölen insanlar Eziyet ve işkence gören insanlar Bu ülkedeki yaşayan insanların arasında bir akribalık bağı Bir tarih e, bağı vardır Bu ülkelerdeki iktidarlar bu halkın baskısıyla, kamuoyu baskısıyla bir tepki gösteriyor. Ancak tepkiler gereken düzeye ulaşmamıştır. Yani hala maalesef şeyden bahsediliyor, yaptırımlardan bahsediliyor. Evet. Arab Ligi maalesef toplanmışlar ve bir dizi yaptırımlardan bahsediyorlar. Bu yaptırımlar etkin olmuş olsaydı tarih boyunca Kaddafi 2011 yılına kadar iktidarda kalmazdı. Çünkü biliyorsunuz kaç yıl boyunca Yaptırımlara maruz kaldı. Kaddafi'yi bırakalım. Saddam Hüseyin iktidarı Irak'ta. 2003'e kadar kalmazdı. 1991-2003 yılına kadar yaptırımdan karşı karşıya gelen bir iktidar. sonuç itibariyle yaptırım sunucu iktidarı kaybetmemiştir. Dolayısıyla tepki yetersiz. Sivillerin koruması yönelik herhangi bir ciddi bir mekanizma oluşmazsa de benim görüşüm Arap ülkeleri veya komşu ülkeler öyle bir mekanizmaya sahip değiller. Bu en kısa zamanda bu konuyu uluslararası e, arenaya taşınması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından ciddi kararların alınması, kararların akabinde ciddi bir eylem ve hızlı bir şekilde harekete geçilmesini gerektiriyor. Yoksa bu tanınan süreler, verilen öneriler ve teklifler ve e, oluşturulan protokoller bu rejime zaman kazandırmaktan başka hiçbir şey yok. Şimdi maalesef bu rejim şu anda çıkışı yoktur. Ve zamana oynuyor. Başka hiçbir şey. Ama bu zaman maalesef bize çok pahalıya patlıyor. Yani bu verilen süreler daha fazla olur. ölüm, daha fazla acı, daha, daha fazla insanların sürgüne gönderilmesi neden oluyor. Bu yüzden bir an evvel bence uluslararası toplum eyleme geçmesi gerekiyor. Eyleme geçmediği sürece inanın bu hareket yapıldığı takdirde mutlaka bir bedeli vardır, mutlaka bir e, maliyeti vardır. Ama bu rejim iktidarda daha uzun süre kalırsa dünyanın özellikle bölge ülkelerinin ödeyeceği maliyet çok daha yüksek görünür. Çünkü bu rejim devrim başladığından itibaren çok farklı kirli kartları oynamaya başladı. Etnik çatışması kartı oynamaya başladı, mezhep çatışması kartını oynamaya başladı ve bunu ikinci aşamada ihraç etmeye çalışacaktır. Yani bu dar boğazından kurtulmak için, üzerindeki baskılardan kurtulmak için bu sorunları civar ülkelere ihraç etmeye çalışacaktır. Üzerindeki baskıyı hafifletmek için. Bu çok tehlikeli bir şey ve dünya bunu görmeli bence bir an evve. Evet, bu noktada tam da bıraktığınız noktadan Ammar Bey'e sormak istiyorum. Hani e, genel olarak yurt dışında yaşayan biri olarak uluslararası toplumdan beklentileri yani bu muhalif hareketin tanınması mıdır yoksa hani bir فلسفية دستك فير المسابر فكري دستك فير المسابر ناس بردستك استنيع السؤال الآن بالنقطة التي كنت أتحدث عنها أوجهه لك خمار أنه تطلعاتنا كمعارضة من المجتمع الدولي هل نحن هدفنا الأساسي هو الأتراف بنا كمعارضة ممثلة للشعب أو دعم عاجل لإيقاف حمامات الدم ولتغيير الحدث على أرض الواقع في سوريا yani not not that <facial> <struggledgger> <t propose> um kavglar, are, andesque, and I ne bu ne de o yani önemli olan önümüzdeki pusulaya bakarak hareket etmek bizim şu anda hedef tek bir hedefimiz var o da bu rejimi ortadan kaldırmak uluslararası kamuoyu bize bu yönde ne kadar destek olabilirse faydalı olabilir. Yani عندما نطالب في فهذا من أجل في إسقاط النظام وعندما نطالب في دعم الثورة في سوريا من أجل في إسقاط النظام فالإسقاط هو أساس الحراك. Yani itiraf <gülüyor> e, uluslararası kamuoyu bizi tanıması olsun veya e, muhalefete destek olması olsun. Bunlar ikisi araçtır. Bu ortadan rejimi kaldırmak için araç olacaktır. Dolayısıyla asıl ana hedefi belirlememiz lazım. asıl ana hedefimiz bu zalim rejimi ortadan kaldırmak, bu faşist rejimi ortadan kaldırmak. Dolayısıyla desteği o yönde istiyoruz. And uh, I don't know if you uh, can allow me to to to speak a uh, few of details about of this course. point, and especially yeah, yeah. about course. the international community, and especially about the Turkish. Yes, uh, please. The the عندما نتحدث مثلاً عندما نطالب نحن كمعارضة مزيد من الضغط من تركيا نحن لا يعني لا نريد هذا الضغط لأن تركيا هي فقط دولة جارة لا ولكن لأن تركيا هي شريك وهي متأثر أساسي في هذا النظام ومساوي هذا النظام. Yani biz Türkiye'den destek istediğimiz zaman yalnız bir komşu ülke olarak değil veya yalnız bir dost ülke gördüğümüzden değildir. Çünkü bu rejimin kalması Türkiye'de olumsuz etkileyecektir ellerde. Yani Türkiye'de zararı dokunacaktır rejimin kalması. Bu Türkiye adıcı bir atlası. Türkiye NATO ülkesi sonuç itibariyle. Ve şimdi, yani bu devrin başladığından beri binlerce mülteci Türkiye'ye sığınmıştır. Aksar nar bi ittijah men nizam suriye. Sınırda yakın bölgeler defalarca ateş edilmiştir Suriye askerleri tarafından. Bazı askeri operasyonlar ki ve hedef genud etrak temmet bi nizam kimi operasy Türk ordusunu hedefleyen operasyonlar Suriye'deki rejimin desteğiyle veya yardımıyla gerçekleşmiştir. Fethul Hududuz amamı Irak sınırlarının açılması ve İran'ın mallarının orada Suriye'nin akmasının en büyük hedefi Türk ürünleri veya Türk mallarını rekabet ortamı oluşturmaktı. Su filmiye, Kürtler dosyası. Kul Bu hepsi Türkiye şu andaki oradaki hadeste müdahil ve yaşanan olaylara müdahil ve orta ortak olmasını gerektiriyor. Ve yani Türkiye şu anda bir müdahale içinde bulunursa, müdahil olursa bunun meşhur bir zemini vardır. Ama ben nesbine müjtemaat devli, Fesurya vakkati ala ittifakat ve muahedat mendu iğlani alamil hukuklu insan hafı 7 8 8 8 8 8 8 bütün anlaşmalara imza atmıştır. Orada orada ve bölgesel bu bu konuya dair bölgesel ve uluslararası anlaşmaların hepsine imza atmıştır ve bu imzası bu kurallara ve bu sözleşmelerin ve anlaşmaların gerektiği şekilde hareket etmesi ve saygı göstermesini emrediyor. Endemenu Bu Biz Birleşmiş Milletler'den müdahil etmesini talep ettiğimiz zaman veya e, bu konuyla ilgili tavır alması e, almasını istediğimiz zaman biz bir dış müdahale talep etmiyoruz. Çünkü Suriye zaten bu örgütün bir üyesi ve bu toplumun bir parçasıdır. Walizalik ve yani biz 2011 yılında yaşıyoruz 5000 insanın masum insanın öldürülmesi binlerce insanın ee, kaçırılması ve yok olması ve on binlerce insanın tutuklanması kanuni olmayan şekillerde tutuklanması kabul edilemez bir şeydir. Yani, عبر manbar عبر Sizin Türk halkına sesleniyorum burada. Hükümetin üzerinizde, üzerinde daha fazla itkin olmanız gerekiyor. Şu ana kadar. Yapılanlar e, güzeldi ama daha ciddi bir tavır, daha e, etkin bir e, eylem içinde bulunması e, için lütfen sizde de hükümetinizden rica edin. Evet, dilerseniz kısa bir şarkı arası veril, ondan sonra devam edeceğiz. Olur.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 Peşine, kabıma kacağıma içimdeki alev. Camların oyununa uyanık dudaklara yazarım adını. Yıkılmış evlerime sönmüş fenerlerime derdimin duvarına. Arzu duymaz yokluğa çırcıplak yalnızla yazarım adını. Yeri gelen sağlığa geçen her tehlikeye Yazarım ben adını yazarım Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata Senin için doğmuşum haykırmaya Ey özgürlüğüm Evet Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadio.com'da hayal tacirleri Ömer Şavaf ve Ammar Kurabi ile devam ediyoruz. Suriye'deki durumu konuşmaya Zülfü Livaneli'den Ey Özgürlük Hürriyet şarkısını dinledik. Şimdi isterseniz Türkiye'ye geleceğiz ama çok kısaca uluslararası toplumdan bahsederken Amerika'nın duruşunu da ben size Ömer Bey kısaca sormak istiyorum. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii herkes Amerika dünyanın... En sübber gücü ve en büyük ülkesi olarak şu anda rakipsiz özgürlük savuncusu ve insan hakların savuncusu olarak görüyor. Bunu tartışmak istemiyoruz ama maalesef Amerika politikası Suriye konusunda sınıfta kalmıştır. Bugüne kadar çok çelişkili tavırlar ve söylemler atılmıştır ortaya. Bunun en büyük müsebbibi bu rejimin İsrail'le olan bağları. Bu rejim en fazla savunduğu konu veya husus İsrail'e derinişin destekçisi olarak ortaya çıkması, Hamas'la olan bağları, Hizbullah'la olan bağları. Bunu her tarafta pazarlamaya bec becermiştir maalesef. Ve bir sürü e, insan bu konuya, farklı veya hatalı bir kanat sahibine olmuş sahibi olmuştur. Ama gerçeğe baktığımız zaman 1973 yılından İsrail'e en geniş sınırı sahip olan ülke ve barış anlaşması imzalamadığı halde herhangi bir İsrail'e karşı operasyon veya derinleşen ilgili bir eylem oluşmamıştır. Düşünün. Suriye'nin en verimli, en güzel toprakları İsrail'in işgali altında ve Suriye'de bütün güya direniş örgütleri konuşlandırıyor ama İsrail'e karşı herhangi bir hareket yapılmıyor. Evet. Dolayısıyla Suriye'de bir değişim İsrail'leri e, ürkütüyor. Yani orada gelecek yeni rejim, yeni sistem. O toprakları talep edeceğine ve o toprakları geri alabilmek için Uluslararası destek alabileceğine. Şu anda bu rejim izole edilmiş, te, edilmiş vaziyette. Dolayısıyla uluslararası bir e, inandırıcılığı yok. Yani bu davayla arenaya çıktığı zaman pek bir destekçi bulamaz. Çünkü terör örgütleriyle ilişkisi olan bir rejim, karanlık güçleriyle ilişkisi olan bir rejim, kaçakçılıkla ilişkisi olan bir rejim, ve maalesef uygarlık beşeği olan bir ülkeyi şu anda dünyanın en karanlık ülkelerin birinin haline getirmiştir. Bu rejimi şu anda tartıştığımız bakıyoruz. Bunun örnekleri iki üç ülke kaldı dünyada. Çok evet. fazla yok. Yani bir Kuzey kore Ve maalesef İsrail'deki güçler Amerika'da etkiliğini tartışmasız biliyoruz. Bu yönde hala baskı yapıyor. Yani aman bunlar kalsın. İsrail siyasetçileri düşünemiyor ki. Yani Suriye'de demokrat adil bir düzen kurulduğu zaman asla hiçbir zamanda savaş çırtkanlığı yapmayacağını ve kimseyle bir silahli çatışma girme hedefi olmayacağını tek bir hedefi uluslararası anlaşmalar veya Birleşmiş Milletler'in, Güvenlik Konseyi'nin kararların zemininde barışı hedefleyecektir. Çünkü akıllı insanlar, demokrat insanlar, ilerici insanlar hiçbir zamanda savaşı hedef haline getirmezler. Kesinlikle. Dolayısıyla burada akıllı olan İsrailli politikiciler, politikacılar veya düşünürleri bu konuda kendi hükümetleri ve lobileri karşısında bir tavır almaları gerekiyor. Evet. Bu rejim kaldığı sürece Herkes için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Bir tek İsrail'e karşı tehlike oluşturmuyor. Ama gelecek sistem Suriye'de de asla hiç kimse için bir tehlike oluşturmayacaktır. Doğru. Evet, e, programımızın da son 5 dakikasına doğru girerken Ammar Bey'e de e, biraz önce değiniyordu. Biraz daha üzerinde durmasını isteyeceğiz. Bu Türkiye ile olan ilişkiler, yani, yeni Suriye'nin Türkiye ablis, ablis ile ilişkileri. Bu konuda bir şey, al hadis. bir şey, bu konuda bir şey, Türkiye Suriye e, e, ile bir benim öngörüm Türkiye biraz yavaş hareket etmiştir ve belki onun arkasında yatan sebep bir uluslararası kılıf veya uluslararası bir destek bekliyordu. لكن هذا يعني مع الوقت هذا الغطاء وجد ومن أكثر من غطاء يعني أولا لدينا الغطاء الشرعي في الداخل السوري أعلام تركيا كانت دائما ترفع في التظاهرات وصور أردوغان كذلك بو يصال زمین اولشمشتر يعني اون اولش باشندکی اولش یصال مشروعیت یا سبب اولشترچک ندان Suriye'deki halk talepleri yani halk sokaklara dökülmüştür ve bir takım istekleri e, koymuştur. Ayrıca bunları dövizleri kaldırmıştır sokakta yani Türkiye'den destek istemiştir. Ayrıca Suriye, muhalefeti her zaman için yani çok büyük bir Suriye, Türkiye desteğine e, değinmiştir ve e, Türk desteğine sıcak bakmıştır. Ve birçok toplantısı, muhalefetin birçok toplantısı veya e, kongresi Türkiye'de yapılmıştır. Antalya'dan başlarsak Ulusal Konsey'e kadar. Ayrıca الدول العربية كانت أعطت الغطاء ve شاهدنا اجتماع الرباط للجامعه العربية كان مع الدكتور أحمد Arap ülkeleri de herkese yeşil ışık yakmış diyebiliriz. Bu son Arap Ligi'nin toplantısı ve Arap bakanları, Dışişler Bakanları'nın komitesi toplantısı, Fas'ta yapılan toplantısı Davutoğlu'yla. Bunun azamda taahhün İslami'yi <gülüyor> atat hadal gitali <gülüyor> Türkiye'ye, fi İslam ülkeleri, örgütü Türkiye bir pues Türkiye'nin herhangi bir roluna yaşıl ışık yakmıştır son toplantısında ciddi de. Ve kama zekâr, Türkiye'yi adu finnetu ve aydan al-alem-il-garbi, ektar min devli, Fransa, Britanya ve hatta Almanya, atat tegriben tafuyidli Türkiye'li halin meşkeli fi Yani bir tekrar söylememde yarar var. Türkiye, NATO ülkesiyle beraber e, uluslararası kamuoyunun bir üyesi ve e, benim e, gördüğüm kadarıyla birçok Avrupa ülkesi ve Batı ülkesi, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler Türkiye'nin bu e, durumda herhangi bir rol almasına e, sıcak baktıklarını faizan, e, işaret etmişler. An, la amam el fi ay, yani, ay, ta, ay zaman el, el, el fi Suriye. Yani bu Türkiye'nin şu anda çok fazla bir e, geri kalmak için ve e, yavaş hareket etmesine herhangi bir e, neden kalmamıştır. Bir an evvel harekete geçilmesini temenni ediyoruz. Evet programın da son değil Ömer Bey sizle kapatalım. Hani rejimin muhakkak düşeceğini bir iki defa söylediniz. Son cümleleriniz ne olur? Hani e, açık radyo aracılığıyla en son neler söylemek istersiniz? Bakın e, zulm üzerinde kurulan hiçbir şey baki e, kalamaz. Dolayısıyla bu rejim kan, gözyaşı ...ve zulüm üzerine kurulmuştur. Gidici olduğunu hepimiz inanıyoruz ama... ...bu e, süreci ne kadar hızlandırırsak... ...bu demek ki bir e, an evvel ciddi bir hareket veya eylem gösterilirse... ...ne kadar kandan tasarruf edersek, ne kadar bir can bile kuruyabilirsek... ...o büyük bir zafardır. Bu süreçte dünyaya sesleniyorum, Türkiye'ye sesleniyorum... Şu anda öyle bir çağda yaşıyoruz ki insan hakları geçtik. Hayvan haklarını savunuyoruz. Doğa korumasından bahsediyoruz. Orada bir an evvel şu insanların canlarını ve kanlarını korumak için bir an evvel harekete geçmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Teşekkür Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hayat acilleri Pour le Türkiye ve AB ilişkileri Hazırlayan ve sunanlar Can Mindek ve Zeynep Özler